Ema Baht. Evet. Kaçıncı meseleye geldik? Beş mi oldu? Kaç oldu bu? Ozan kaç olmuş oldu? Beş olmuş oldu. Dörtten sonra beş geliyor değil mi? Şimdi bu beşinci <gülüyor> meselemiz hadislerin Kur'an-ı Kerim'e arz edilmesi. Hadislerin Kelime arz edilmesi. Hadislerin Kur'anı arzı. Sünnetle alakalı problemi olan fırka taifelerin arasında sünnete karşı en büyük zarar veren ve en tehlikeli olan şey bu. En tehlikeli olan şüphe bu şüphe. Yani beşinci olarak anlatacağımız hadislerin Kuran-ı Kerim'e arz edilmesi şüphesi. Hadislerin Kuran-ı Kerim'e arz edilmesi demek ne demek? Şu demek. Yani biz bir hadis gördüğümüz zaman o hadisi elimize alacağız. Ondan sonra Kuran-ı Kerim'e bakacağız. Bu hadis Kuran-ı Kerim'de var mıdır, yok mudur? Yani buna işaret eden Buna delalet eden bir ayet mevcut mudur <gülüyor> yoksa mevcut değil midir? Şayet mevcutsa Kur'an-ı Kerim'e muvaffakat ettiğinden dolayı biz bu hadisi kabul edeceğiz. Şayet mevcut değilse Kur'an-ı Kerim'de olmadığından, Kur'an-ı Kerim'e muhalif olduğundan dolayı biz bu e, hadisi reddedeceğiz. Bu hadis değildir diyeceğiz. Tamam? Aslında bakın burada ee, çok ciddi bir tehlike var. Nasıl bir tehlike var? Şöyle. Hadisleri Kur'an'a arz edelim dediği zaman bir adam kendi felsefesini ortaya koyduğunda şunu anlayabiliyorsunuz. Bu adamın derdi say hadisle zayıf hadisleri birbirinden ayırmak İslam ümmetini uydurma zayıf hadislerden kurtarmaktır. Tamam bu güzel bir şey. Böyle bir çalışma değil mi? Lakin sonuç yani bu usulün uygulandıktan sonra ortaya çıkan sonuç nedir? ortaya çıkan sonuç aslında Kur'an hüccettir, sünnet hüccet değildir. Yani bu dile getirilmese de, bu çalışmanın arkasındaki asıl felsefe budur. Kur'an hüccettir, sünnet hüccet değildir. Niye? Çünkü zaten bak Kur'an-ı Kerim'e muvafakat ettiği zaman hadise alıyorsun. Demek sen hadisi değil aslında Kur'an'ı alıyorsun. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim e, Kur Kerim'de böyle bir şey olmadığı zaman, muvaffak olmadığı zaman da ne yapıyorsun? Hadise atıyorsun. Demek ki sen senin için gene esas ne? Sen aynı o ilk başta zikretmiş olduğumuz taife gibi bunu iddia edenler de Kur'an hüccettir, sünnet hüccet değildir diyorlar aslında. Ama bunu bu şekilde ifade etmiyorlar. Biraz daha farklı bir yolla, farklı bir usulpla ifade ediyorlar. Hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz edelim diye diyorlar. Anlaşılıyor mu abi? Anlaşılıyor değil mi? Yani adamların şeyi tam olarak e, dertleri ne? Bunu güzel anlamamız lazım çünkü bu diğerleri gibi değil yani önce zikrettiklerimiz gibi değil. Önceye baktığında hemen anlıyorsun bu adam diyorsun sünneti istemiyor. Ama buna baktığında bir de bunlar özellikle konuştuklarında ve yazdıklarında sünneti yüceltirler, peygamberi yüceltirler, sünnet olmadan din olmaz derler ama hangi sünnet? Sahih sünnet. Tamam o da doğru. Doğru mu? Ama peki sahih sünnet tespit etmenin yolu nedir? Derler işte ravisi nedir, ittisali nedir, şazınadır illetine bakmak yerine şey yapalım. Kur'an-ı Kerim'e arz edelim. Mesela Mısır'da geçen dönem yaşayan ilim adamlarından Muhammed Gazali belki ismini duymuşsunuzdur. Hatta Türkiye'de bir kitabı da mesela tercüme edildi bu konuyla alakalı. Hadisçiler ve fıkıhçılar arasında sünnet diye. Mesela şimdi o kitabında ve genel meclislerinde sürekli Kur'an-ı Kerim'e muvafık olmayan hadisleri reddediyor. Sordukları zaman diyor ki bak dikkat edin. Bir hadisin illetli olması, onun reddedilmesi için yeterli bir sebep değil midir? Doğrudur. Biz ne demiştik? Hadisin sahih olabilmesi için bir şart da neydi? İlletli olmayacak. Doğru mu? Tamam diyor ben Kur'an-ı Kerim'e arz ettim. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğundan dolayı bu hadisin illetli olduğuna hükmettim. İllet, Kur'an-ı Kerim'e muvafık olmamasıdır. Yani o zaman bu fikirde olan insanların insanları aldatması veya karşılarında olan insanlara kendi fikirlerini kabul ettirmeleri çok daha rahattır. Çünkü arkasına gizlendikleri kisve ilk etapta haklı bir kisvedir. Yani ümmeti batıl zayıf uydurma rivayetlerden kurtarma çalışmasıdır. Tamam mı? Ama aslına döndüğümüz zaman birinci fikirle bu fikir arasında hiçbir fark yoktur. Bunlar sadece neyi hangi hadisleri kabul ediyorlar? Kur'an'da aynısı olan hadisleri kabul ediyorlar. Bu da demektir hadisi değil aslında Kur'an'ı kabul ediyorlar. Çünkü aynı hadisin başka bir e, konuda gelen hadis sahih de olsa, Kuran-ı Kerim'de mevcut olmasa kabul etmiyorlar. Mesela örnek verelim buna, neyi kabul etmiyorlar örneğin? ''Kabir azabı Kuran'da yoktur.'' diyorlar, öyle mi? ''Biz kabir ile ilgili hadisleri Kuran'a arz ettik, Kuran'da bulamadığımızdan dolayı kabul etmiyoruz.'' diyorlar, öyle mi? Misal, mesela diyelim işte kıyameten ile ilgili birçok e, var olan elimizdeki işte güneşin Mesela şeyden doğması, batıdan doğması değil mi? Üç tane dumanın çıkması, işte Deccal mesela, Mehdi, Hazreti İsa, bunların hiçbiri Kuran-ı Kerim'de yoktur diyorlar. Hepsini otomatikmen ne yapıyorlar? Reddediyorlar mesela. Altının erkeğe haram olması misal, yok Kuran-ı Kerim'de diyor adam bu, reddediyor. Öyle mi? Misal altının erkeğe haram olması, ipeğin erkeğe haram olması yok Kuran-ı Kerim'de diyor, reddediyor. Mesela dedi ki faiz iki türlü, fadıl yani rib-el-fadl dediğimiz, aynı cins olan şeylerin karşılıklı satı Bu faiz reddediyorlar. Böyle bir faiz şekli kuran ı Kerim'de yoktur e, diyorlar örneğin. E, başka çoğaltabiliriz. Ör mesela örnek olarak söyleyelim. E, saç, bir erkek saçını boyayabilir mi? Boyayabilir. kuran ı Kerim'de yoktur diyorlar. Sakallarını kesebilir mi? Kesebilir. kuran ı Kerim'de yoktur diyorlar mesela. Öyle mi? İşte Altın, gümüş kaplar kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyorlar. Erkek kadın iç içe oturabilir mi? Oturabilir. Kur'an-ı Kerim'de yoktur e, diyorlar mesela. Tamam mı? Bak bunlar hepsi sabit, sahi, kesin olan hadislerle sabit olmuş şeyler değil mi? Özellikle bunları söyledim. Bunları bile reddediyorlar. Niye Kur'an-ı Kerim'de yok diye? Ha, demek ki o zaman bunlar aslında farklı bir şekilde konuşuyorlar. Ama asıl vardıkları nokta nedir? Kur'an-ı Kerim'in sünnetin kesinlikle hüccet olmadığına inanıyorlar öyle mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e muvafakat edeni alıyorlar. buna sünnete alıyoruz demek ya gerek yok bu kelime oyunu. Yine Kur'an-ı Kerim almış oluyorlar aslında. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Tamam. Şimdi bu fikrin tehlikeli olmasının ikinci boyutu da bunların delilleri önceki fırkaların zikretmiş olduğu deliller gibi değil yani. Biraz daha böyle kuvvetli ve ince tetkike gidilmediği zaman yani üzerinde ilmi bir araştırma yapılmadığı zaman ilk etapta gerçekten söylediklerinin haklı olduğunu ifade eden deliller genelde. Tamam O sebepten ötürü bu fikir e, daha revaç bulmuş zaten, insanların arasında daha çok yaygınlık kazanmış bir fikir. Bir de bazı İslam alimlerinden yaptıkları alıntılar var. O zaman e, bu fikri tehlikeli kılan diyelim ki üç tane sebep var. Yani genel başlık olarak aklınızda bulunsun. Birincisi asıl meramlarını çok farklı bir şekilde anlatıyorlar. Ve anlattıkları şekilde genelde insanlara makul gelen, insanların kabul ettiği bir şey. Tamam. İkincisi delil olarak kullandıkları rivayetler, delil olarak kullandıkları rivayetler. Genelde e, ilk etapta bakıldığı zaman davalarında onlara haklı gösteren rivayetler, ince tetkik isteyen, üzerinde düşünmek düşünülmeyi gerektiren rivayetler. Üçüncüsü tarihte bazı İslam alimlerinin bu tip bir uygulama yaptığına dair ellerinde deliller var. Tamam. Tabi mesela nedir bunu anlatacağım inşallah çok kısa söyleyeyim. Örneğin diyelim ki bir tane alim tutmuş bir tane iki tane hadis gelmiş karşısına. Demiş ki ben bu hadisi Kur'an-ı Kerime uygun olduğundan dolayı tercih ediyorum. İşte bunlar demiş bak falan alim falan mezhep de hadisleri Kur'an-ı Kerime arz ediyor. Hani hatırlıyorsanız bir şey anlatmıştım ben size daha evvelden. Demiştim iki tane nasıl birbirle çatlak çakıştığı zaman araları cem edilir. Olmadığı bakılır. Olmadı tercih yapılır değil mi? İşte tercih metotlarından bir tanesi de hangisi Kur'an-ı Kerim'e uygunsa, o tercih edilir. Bak dikkat ederseniz İslam alimlerinin burada yaptığı bir çözümdür. Ama Kur'an'a arz iddiasında olanların kastı ise bir usuldür. Usulle çözüm arasında fark vardır değil mi? Çözüm nedir? Senin bir usulün vardır. Fer'i bir noktada bir arıza çıkar ortaya. Sen o arızayı çözebilmek için ortaya bir çözüm koyarsın. Bu, genel geçer bir kaide olmaz. Öyle mi? Sadece bir çözümdür, anlık bir çözümdür. Usul ise çok farklıdır. Usul, sen ortaya genel geçer bir kaide koyuyorsun ve diyorsun ister ki problem olsun olmasın bütün meselelerinizi getirin bu usulün üzerine bina edin diyorsun. Tamam Mesela çakışma anında tercihini Kur'an-ı Kerim'le yapan alimin yaptığı usul müdür bu? Bu bir çözümdür. Öyle mi? Çünkü iki tane hadisin arasında böyle bir çelişki görünmese hiç böyle bir yola başvurmayacak. İkisini de kabul edecek zaten. İkisinin arasında bir zıddık var aralarını cem edememiş, neshiyle tam anlayamamış, tercihe gelmiş sıra tercih yapacak. Ne yapıyor? Diyor ki bu burada var olan hüküm Kuran-ı Kerim'de var olan şununla muvaffıktır onun için ben bunu tercih ediyorum tamam mı? E bu tip bir uygulama da çoksa var İslam tarihinde. Doğrudur Ya yani bunu bugün siz de yapabilirsiniz öyle mi? İşte sanki bu bir çözümmüş değil de bu bir usulmüş gibi. İslam alimlerinin yaptığı bu tip bir uygulamayı ön, insan önüne koydukları zaman tabii karşıdaki insan da gerçekten İslam tarihinde böyle bir uygulamanın usul olarak kabul edildiğini zannediyor. Tamam? Mesela Hanefi mezhebindeki haber ahad'ın işte Kur'an-ı Kerim'deki nasıl çakıştığı zaman Kur'an-ı Kerim'in tercih edilmesi meselesi. Değil mi? Bunu demiştik daha sonra anlatacağız e, diye. Mesela bu Hanefilerin koymuş olduğu aslında bir usul değil. Sebebini anlatmıştık değil mi? Yani Kufe'de zaten hadislerin varlığında problem vardı yani hadisin sıhhati ve zayıflığı problemli olduğu için genelde haber rahat gibi olan yani şöhret bulmayan hadislerde kuf ehli Kur'an-ı Kerim'e başvurmuş öyle mi? Bugün biz de aynı önümüze diyelim bir hadis gelse şüpheli olsak bir ayet varsa ayetle amel ederiz. Doğru mudur? Onun için bu tip uygulamaları da kendilerine delil getirdikleri için biraz daha mezhepleri yani şüphe içeren bir mezhep haline gelmiş. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi bunların e, bir almış oldukları genel deliller var bir de hususi özel deliller var önce genel delillerini e, zikredeceğiz ondan sonra da hususi delillerine geçeceğiz. Şimdi birincisi birçok hadisi delil almışlar ben iki tanesini söyleyeceğim. Diğer bütün aldıkları deliller de bu ikisinin manasında olan hadisler. Birincisi sözde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki İnnel seyeşu anni Ne demek hadisi hadis seyşu anni Hadisler benden yayılacak Yani hadisler benim adıma hadisler çoğalacak ifşa olacak tamam fe ma ataakum yuwafiqul kur'ane fehu anni ve ma ataakum فَاَنَنْ فَهُوَمْ Tamam. Ne diyor bu hadis-i şerifte? Sözde. Hadis değil tabi bu. Peygamberimiz haber vermiş. Demiş ki hadisler yayılacak, çoğalacak. Size gelen hadislerden Kur'an'a muvafık olanları alın. O benimdir. Size gelen hadislerden Kur'an-ı Kerim'e muhalefet edenleri ise almayın. O benden değildir. Ne diyorlar? Diyorlar bak bu hadise peygamberimiz bir ölçü koymuş. Bütün bize ulaşan hadisleri Kur'an-ı Kerim'e arz etmemizi bizden talep etmiş. Tamam? İkincisi ise diyorlar bir tane sahabe peygamber diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bir insan kustuğu zaman abdest almasını hükmünü sordular. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, kusan insan abdest alır mı? abdest alması gerekir mi? Peygamberimiz de dedi ki sözde لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَوَجَتْتُهُ فِي كِتَبِ اللّٰهِ Burada diyorlar Peygamber bize umumi bir kaide koymuş. Adam sormuş. Demiş ki Ey Allah Rasulü, biz kusmaktan dolayı abdest alalım mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da demiş ki Eğer bu vacip olmuş olsaydı, ben onu Allah'ın kitabında bulurdum. Ha, ne demek bu? Demek bir şey Allah'ın kitabında varsa vaciptir. Bir şey Allah'ın kitabında yoksa vacip değildir. Tamam? Mı? Bu omumî delilleri. Belki onun 15 tane rivayet var bunlara benzer ama hep bu içerikte olan. Yani işte sorulan bir soruyu peygamberimizin Kur'an'a arz edip hüküm çıkarması veyahut da peygamberimizin Kur'an'a ölçü koyup gelen hadisleri ona arz etmeye emretmesi. Tamam mı? Şimdi tabi burası anlaşıldı değil mi? Bunlar bunların umumi delilleri. Yani hadisleri Kur'an'a arz etmeyi etmeliyiz diyen adamların umumi delilleri. Şimdi ehl sünnet alimlerinden bazıları demişler ki biz bu hadislerin hiç senedine bakmadan bu hadisleri bir Kur'an-ı Kerim'e arz edelim. Tamam? Sizin usulünüzü sizin hadislerinize uygulayalım. Madem bir hadisi kabul etmek için o hadisi Kur'an'a arz etmek gerekiyor, öyle mi? Siz de diyorsunuz ki bunlar hadistir. Benden hadisler yayınacak. Size geleni alın, Kur'an'a arz edin. uyanı alın, uymayanı almayın. Anlaşıldı? Sizin usulünüzle sizin hadislerinize bir yaklaşalım bakalım hele sizin bu hadisleriniz Kur'an-ı Kerim'de var mı yoksa yok mu? Tamam? İbn-i Hazm diyor ki Ben diyor sizin hadislerinizi Kur'an-ı Kerim'e arz ettim. Ben diyor sizin bu hadislerinizi Kur'an-ı Kerim'e arz ettim. Baktım ki diyor Allah diyor ki وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُمْ فَانْتَكُمْ Baktım ki diyor Allah, diyor Allah Resulü size neyi getirdiyse onu alın. Sizi neden nehyettiyse de ondan sakın. Tamam Sizin bu hadisleriniz diyor bu ayet-i kerimeyi ters buldum diyor. Ondan arz ettim Kuran-ı Kerime. Bu ayet-i kerime diyorsunuz ya Neye Kuran'a muhalif olursa da o benden değildir. Demek ki bu hadis Peygamberden değildir. Tamam mı? İmam Beyhakî diyor ki bu hadis diyor kendi içerisinde kendi kendini batıl kılan bir hadistir. Niye? Çünkü diyor hiç bu hadis üzerinde konuşmaya gerek yoktur. Böyle bir mana Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey? Size peygamberden hadisler gelecek. Kitaba uyanları alın. Kitaba uymayanları reddedin. Var mı böyle bir hadis? Ayet. Yok. O zaman böyle bir hadis de yoktur diyor. Tamam mı? Mesela İmam İbn Abdülber diyor ki, daha böyle tafsilatlı bir cevap olarak söylüyor. Allah zevcelle diyor Kur'an-ı Kerim'de "Resule ittiba ve itaati hiçbir kayıtla kayıtlamamış mutlak olarak zikretmiştir." Tamam? "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Resul'e Öyle mi? Allah'a ve Resul'e itaat edin. Doğru mu? "Ve men yuti'ir Resule, faqad ata Allah." Resul'e itaat eden Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiştir. Öyle mi? Rasule'ye itaat eden, Allah Azze ve Celle'ye itaat etmiştir. Bu ayetlerin hiçbirinde diyor, Allah Azze ve Celle Rasule'ye itaat hiçbir kayda bağlamamıştır diyor. Rasule ittibayı, Rasulü işitmeyi hiçbir kayda bağlamamıştır. Mutlak olarak nasıl Allah'a itaat ediyorsanız, aynı şekilde ne yapın? Rasule de itaat edin demiştir. Sizin öne sürmüş olduğunuz bu hadisler, Rasule ittiba etmeyi kayıtlıyor. Kur'an'a uyan Rasul'ün sözlerine ittiba edin. Kur'an'a uygun olan Rasul'ün fiillerine ittiba edin diyor. Bu hadisler doğru olamaz diyor. Sizin usulünüze göre çünkü Allah'ın mutlak olarak zikrettiği bir şey, sizin hadis diye zikrettiğiniz şey kayıtlıyor. Öyle mi? Allah mutlak itaat edin demiş. Sizin hadisler de diyor yok Kur'an'a arz edin. Bakın Peygamber'in sözü, fiili Kur'an'a uyuyorsa o zaman ee, yapın diye. Onun için Demirten hiç senedini incelemeden hiç senedine bakmadan sizin kendi usulünüzü biz bu hadislere tatbik ettiğimiz zaman sizin usulünüzle bu hadisler batıldır zaten. Tamam? Sonra demişler ikinci olarak bu defa sizin bu getirmiş olduğunuz rivayetlerin şeyine bakalım. Senedine bakalım. Tamam? İkinci olarak da neye bakmışlar? Senede bakmışlar. Bunu inceleyen alimlerin çoğu Demiş ki bu senetler, yani bu hadislere varit olmuş olduğu senetler zındıklar ve zındıklar. Meşguller, yani kim olduğu bilinmeyen adamlar ve kezzaplarla doludur. Yani mesela bu hadisleri rivayet eden hadislerin senedine baktığımız zaman genelde zındık var. Zındıklıkla tövbet altında olan kişi var. Zındık kimdir? Zındık olan kişi münafıklığı açığa çıkan kişidir. Zındığın tanımı nedir İslam'da? Münafıklığı açığa çıkmış olan kişidir. Münafık nedir? İçinde başka türlü inanan, dışında başka türlü yaşayandır. İşte bunun bu hali açığa çıktığında, ortaya çıktığında ne diye isimlendirilir? Zındık diye isimlendirilir. Tamam? Meçhuller var. Yani kim olduğu belli olmayan rivayetler var ve kezzaplar var. Yani hadis uyduran, yalancı olan alimlerin kezzap olarak kabul etmiş oldukları adamlar var. Ha. Sizin için zaten senet tahlili mühim değil, yani ehli Sünnet'in onlara cevap verirken söylediği budur. Ee, söyledikleri derken yaptıkları e, amelin aslında sözlü hali budur. Yani sizin için senet tahlilinin bir önemi yok değil mi? Siz diyorsunuz biz metin tahlili yapacağız, metinleri Kur'an-ı Kerim'e arz edeceğiz, İyi. Biz de onun için senede bakmadan önce sizin metinlerinizin Kur'an'a arz ettik. Kur'an'a muhalif olduğunu ispat ettik, sonra da kendi usulümüzü de uyguladık. Sonra bu e, hadislerin senedine yaklaştık. Senet de zındıklarla, meçhullerle ve kezzaplarla dolu olduğunu gördük. Ondan dolayı biz bu tip rivayetleri ne yapamayız? Bu tip rivayetleri rivayet kategorisinde ele alıp kullanamayız. Tamam Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Evet. Üçüncü olarak, demişler ki bunlara. Şimdi bunları hadis olarak kabul ediyorsanız eğer, bunları size rivayet eden kaynaklar, ve bunları size rivayet edenden daha sahih olan kaynaklar, başka hadislerde rivayet etmişler, öyle mi? Onları da kabul etmeniz gerekir. Eğer bu kaynaklarda varit olan rivayetler sizin yanınızda kabul görüp ondan bir usul türetiyorsanız, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor mesela ben sizden birini sırtını geriye yaslamış, karnı doymuş bir şekilde otururken benimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır, neyi helal bulsak helal neyi haram bulsak haramdır derken görmeyeyim. Öyle mi? Dikkat edin. Allah Resulünün haram kıldığı şey Allah'ın haram kıldığı gibidir. Bu rivayet de var. Bana Kur'an ve onun bir misli verildi rivayeti de var. Öyle değil mi mesela? Niye? İşte ben sizi kendimden sonra iki şey bırakıyorum, onlara yapışırsanız sapıtmazsınız. Kitap ve benim sünnetim rivayeti de var değil mi? Ben sizi apaçık bir yol üzerine bıraktım, onun gecesi gündüzü gibidir ancak halik olan ondan sapar. Rivayeti de var. Benden sonra ihtilaf görenler benim ve raşt olan halifelerimiz sünnetine yapışsınlar. Rivayeti de var değil mi? Niye bu rivayetleri görmüyorsunuz? Yani size bunları nakleden kaynakların hepsi bu rivayetlerin daha sayık olduğunu, bu rivayetlerin daha kabule şayan olduğunu size diyorlar. Niye bunları kabul etmiyorsunuz, niye bunları kabul ediyorsunuz ki biz buradan anlıyoruz ki siz hadislere yaklaşırken zaten veya usul belirlerken, usul belirlerken heva ve hevesinize uygun olanları kabul ediyorsunuz. Hava Heve ve hevesinize uygun olmayanları kabul etmiyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki mesela bunun bir şeyi var mıdır? Ee, bu adamlar hani bunu söyleyen adamlar samimi olamaz mı? Yani ara fikir olarak söyleyeyim bunu fikir babında Mesela diyelim gerçekten bir adam şöyle düşünemez mi? Örnek olarak söylüyorum. Yani gerçekten işte zayıf hadis, uydurma hadis, hadis tarihindeki yalancılar, uydurmacılar vesaire çok olduğu için değil mi? Hadisler hakkında bende bir şüphe oluştu. Ondan dolayı ben, biz Kur'an'la amel etmek istiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim daha sağlam bir kaynaktır. Kur'an-ı Kerim daha eminiz en azından korunmuşluğundan öyle değil mi? Mesela hadislerin sıhhati ve zayıflığı iştihadidir demiştik. Hatırlıyorsanız değil mi genel itibariyle. Ben böyle bir ihtiyada gitmektense ben buna baş urayım dese. Bu adamların çoğu Kur'an-ı Kerim'le de yaşamıyorlar ki problem orada zaten. Yani e, hani bu iddiayı ortaya atmışlar ama Hiçbiri bunların arasından Kur'ân-ı Kerim'le yaşayan yok ki aralarında. Yani mesela örnek veriyorum. Ya Kur'ân-ı Kerim'de diyelim ki misal, en bariz olan hükümlerden bir tanesi nedir? Örneğin faizdir. Bu adamların bütün hayatları faize bulaşmış şekildedir. Yani ribel-fadl Kur'an'da yok reddettiler ribel-nesiye var. ribel eden -e uzak mı duruyorlar sanki? Her birinin cebinde belki 10 tane kredi kartı vardır. Öyle mi? Mesela Kur'ân-ı Kerim'de en bariz olan şey tağuttur tağutu reddetmektir, tağuttan içtinap etmektir. Bu adamların hepsi tağutun tam köşe başlarında, köşe başı taşı olarak oturuyorlar. Öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tesettür mefhumu var mesela. Tamam hadi diyelim kadınla erkeğin iç içe oturup ayrı ayrı oturmasını zikretmese bile yani tesettür mefhumu diye bir şey var. Bunların hangisinin ailesi Kur'an-ı Kerim'de varit olduğu şekil tesettüre sahiptir ee, mesela? Öyle mi? Yani Kur'an-ı Kerim iddiası var. Ehl-i Sünnet'in dediği buradan doğrudur. Yani bu adamlar heva ve hevesleri için bunu yapıyorlar. Yoksa bir usul olsun, gerçekten bir yaşam biçimi olsun diye değil. Çünkü Kur'an'la bunların hayatında uzaktan, yakından bir alaka yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle çok açık bir şekilde kafirlerle savaşı, müşriklerle savaşı emrediyor, öyle mi? Bunlar yüzünden nerede bir müşrik, nerede bir kafir varsa ondan dost, ondan kardeş, ondan iç içe yaşarlar. Yani usuldür kaynaktır dedikleri Kur'an-ı Kerim'de bunların hayatında mevcut olan bir şey değil. Tamam. İkincisi ise bu defa bu rivayetlerden sonra en tehlikeli olan kısım zaten. Konunun başta söylediğim bir takım ee, rivayetlere yanaşmışlar ve bu rivayetleri kendi heva ve hevesleri uğrunda kullanmışlar. Mesela demişler ki peygamber kendi söylediği sözleri Kur'an-ı Kerim'e arz ederdi. Kur'an-ı Kerim'e muvafık olduğunu yani Kur'an'a peygamber bile kendisi yaşarken kendi sözlerini ve fiillerini Kur'an-ı Kerim'i e arz ederdi demişler. Örneğin mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki inna leyum leyumhil zalime hatta iza akhadahu Allah yufrituh. Allahu Teala zalime mühlet verir. Ta ki onu yakaladığında yani onu ele aldığında o kaçmasın. Yani o bir yere gidemesin diye. İsterseniz diyor şu ayeti okuyun. Ve iza akhad şey Ayet kelime neydi? Hud Allah'ın Hud suresinde bir ayet kelimeydi. Ayet kelimen başını unutun da Allah vecelle bir topluluğu, bir kariye, bir halk zalim olduğu zaman Allah vecelle onları alır ve onun şüphesiz ki alması çok şedid olandır. Tamam? Yani burada peygamber Aleyhisselam ne yapmış? Allahuze vecelle onların zalime mühlet verdiğini Sonra onu aldığında yani hani azap etmek için veya da sorgulamak için aldığında kaçmasın diye. Akabine bir ayet-i kerime okuyor. Yani buna devlet eden bir ayet-i kerime okuyor. Tamam? Yine mesela peygamber aleyhisselam diyor şüphesiz ki cennette bir ağaç vardır. Şüphesiz ki cennette bir ağaç vardır. Bir yürüyen diyor onun gölgesinde yüz sene yürür. Tamam? Diliyorsanız diyor, "Vazilun Memdu" ayetini okuyun. Hani Uzun olan yani sonu kesik olmayan şey, e, gölge, ayet kelimesini okuyun. Şimdi hadiste anlatılan bir ağacın gölgesinin çok uzun olduğu değil mi? Yüz sene yürüsen onun gölgesi bitmiyor, tek bir ağacın gölgesi. Akabinde peygamber bir ayet-i kerimeyi zikrediyor, istiyorsanız diyor bu ayeti okuyun. Hani orada e, kesik olmayan gölgeler vardır, uzunca olan gölgeler vardır. Mesela bir adam geliyor diyor ki Allah'ın Resulü ben karnım ağrıyor, kardeşimin karnı ağrıyor, git ona bal yedir diyor. Değil mi? Bal yedir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle, Nahl suresinde ne diyor? Onda fihi şifa unlil nas. Yani şeyde balda insanlar için şifa vardır diyor, değil mi? Adam gidiyor geliyor diyor ki Allah nasu kardeşimin karnı hala ağrıyor. Yani bal yedirme hemen hemen ağrıyor. Tekrar git bal yedir. Adam tekrar gelince şüphesiz gidiyor. Allah doğru söylemiştir. Senin kardeşinin karnı yalan söylemiştir. Yani demek ki senin kardeşinin karnı ağırmıyor. Hani eğer karnı gerçekten ağrıyor olmuş olsaydı balın mutlaka ona ne olması gerekirdi? Şifa olması. Kardeşinin karını yalan söylüyor, Allah Azze ve Celle ise doğru söylüyor. Allah Azze ve Celle ise doğru söylüyor dediği peygamberimizin nedir? Balda şifa olan ayettir değil mi? Ona işaret ediyor. Diyorlar ki bunlar, bak bu örnekleri çokça çoğaltabilirsiniz. Nasıl çoğaltacaksınız? Özellikle e, hadis kitaplarının tefsir bölümlerini açarsanız, Hayal hadis kitabının içinde tefsir bölümü var değil mi? Bunun gibi onlarca, yüzlerce rivayetle karşılaşırsınız, tamam mı? Peygamberimizin bir söz söyleyip sonra bu sözünü şeyle teyit ettiği, ayet-i kerimeyle teyit etmiş olduğu sözlerini bulacaksınız. Anlaşılıyor. He. Demişler ki bakın burada Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisi, kendi söylediklerinin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim'den delillendirmiş. Yani hani bak ben bunu söylüyorum, biliyorsan git bu ayeti oku. Yani Kur'an-ı Kerim'de var, ''Ondan dolayı bak benim bu söylediğim de doğrudur.'' E diye. Peygamber bile kendi sözünü insanlara ispat ederken, Kur'ân-ı Kerim ispat etmiş. Anlaşıldı. Şey bu. Ee, i̇ddia bu. Tabi şimdi bu iddiaya baktığımız zaman, bu iddia aslında tuta, çok da tutarlı olan bir iddia değil. Öyle değil mi? Çünkü biz hatırlıyorsanız ilk dersimizde ne anlatmıştık demiştik ki sünnet ile Kur'ân-ı Kerim'in arasındaki ilişki üç türlüdür. Değil mi? Bir, Sünnet Kur'an-ı Kerim'i te'kid eder. 2. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i açıklar. Dedik bunun da kısımları var. 3. Sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan yeni bir takım şeyler getirir. Teşri getirir. Tamam? Sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir takım hükümler getirir. Bu rivayetlerin hepsi hangi kısma eder? Birinci kısma devlet eder değil mi? Yani sünnet Kur'an-ı Kerim'i tehkit eder. Kur'an-ı Kerim'de var olan bir hükmü sünnette teki eder. Onun için bu rivayetlerin hiçbir tanesi sünneti Kur'an'a arza delil olmaz. Öyle değil mi? Sünneti Kur'an'a arza delil olmaz. Anlaşıldı. Bunlar hiçbir tanesi nedir? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bak ben bunu söyledim. Kur'an'da yok ondan dolayı ben bundan vazgeçtim. Böyle bir rivayet olsa elimizde tamam deriz doğrudur. Peygamber kendi sözünü Kur'an-ı Kerim'e arz etmiştir. Anlaşıldı? Ama burada Peygamber ne yapmıştır? Sadece kendi söylediğinin de aynısının Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu söylemiştir. Zaten biz bunu da ilk de dersin ilk başında söylemiştik. Kur'an sünnet arasındaki ilişki demiştik nedir? Kur'an-ı Kerim sünneti ne yapar? Kur'an-ı Kerim sünneti tekit eder. Tamam? İşte ne gibi demiştik? Mesela işte adalet, Zulüm, kardeşlik bunlar hepsi Kur'an ı Kerim'de emredilen şeyler. Aynısına Peygamber aleyhissalâtu Vesselam kendi sünnetinde de ne yapıyor? Emrediyor. Yani sen mesela örnek veriyorum. Şunu desen ki, konuşurken Peygamber aleyhissalâtu vesselâm el ki المُسْلِمُ وَأَخُلْ مُسْلِمُ Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki اِنَّمَ e Bu hadisi kuran ı Kerim'e arz etmek değil. Zaten Kur'ân-ı Kerim'de var olan bir hükmü sünnetin de tekit ettiğidir. Anlaşılıyor değil mi? Bu. Ha. İkinci olarak da demişler ki bu rivayetleri zikrettikten sonra, bütün bu rivayetleri zikrettikten, hepsinden sonra demişler ki bu sahabenin de uygulamasıdır. Yani sahabe, şimdi burası önemli bir mesele. Yani bundan sonraki kısmı zaten, asıl meselenin önemli kısmı bundan sonraki kısmı. Niye? Çünkü bizim kendi iddiamız nedir? Biz diyoruz ki bu dini kimin anlayışı üzerine anlamak zorundayız? Sahabenin anlayışı üzerine anlamak zorundayız. Diyorlar ki tamam siz, Peygamber'in yaptığı bu fiili, bu eylemi sünnetin Kur'an'a arzı değil de sünnetin Kur'an'ı tekidi olarak isimlendiriyorsunuz ama sahabe bunu böyle anlamamış, sahabe peygamberin sünnetini Kur'an'a arz ettiğini düşünmüş ve peygamberin vefatından sonra sahabe peygamberden nakledilen bazı hadisleri, bazı rivayetleri ne yapmış? Getirmiş Kur'an-ı Kerim'e arz etmiş. Anlaşıldı. Şimdi ta işte halifelerden başlayıp özellikle Ayşe annemize kadar, i̇bn Mes'ud Ayşe annemize kadar devam edeceğiz. Bazı ferdi uygulamaları zikredeceğiz. Tamam mı? Bunlardan birincisi kimdir? Hazreti Ebubekir'in uygulamasıdır. Hazreti Ebubekir. Demişler Hazreti Ebubekir peygamberin yanında yetişen ve peygamberden sonra ümmetin en hayırlısı değil midir? Öyledir. Hazreti Ebubekir olan olayları ve vakaları Kur'an-ı Kerim'e arz ederdi demişler. Sünnetle ilgili rivayet edilen şeyleri Kur'an'a arz ederdi ve uygun olmayanı da almazdı. ki en önemli sahabeler bile nakletsin'' kabul etmezdi. Tamam mı? Bak delili iyi dinleyin. Zahiren dedik ya bunların en tehlikeli yönü bu dediklerini işaret ediyor ama öyle değil. Peygamber vefat ettikten sonra insanlar bazı sebeplerle zekat vermeyi reddediyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Biz zekat vermeyeceğiz diyorlar. Aa. Hem İmam Bukhari hem Müslim'deki rivayeti söyleyelim. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasında bir tartışma geçiyor. Hazreti Ebubekir diyor ki ben onlarla savaşacağım. Hazreti Ömer ne diyor? Peygamber. insanlar La ilahe illallah dedikleri zaman onların malları ve canları bana haram olmuştur demelerine rağmen, demesine rağmen sen nasıl onlarla savaşacaksın ki diyor Hazreti Ebubekir. E. Anlaşılıyor değil? Bak Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer ne diyor? İnsanlar. Hazreti Ömer, peygamber dedi ki diyor, insanlar la ilahe illallah dedikleri zaman onların kılları ve canları bana haram olmuştur. Öyle mi? Sen de diyor Hazreti Ebubekir'e, la ilahe illallah diyen bir kavim zekat vermediği halde onlarla savaşıp onların kanlarını helal göreceksin diyor. Yani senin bu yaptığın peygamberin fiiline nedir? Muhaliftir diyor. Hazreti Ebubekir'in orada ona cevabı ne, ne oluyor? Diyor ki hayır. Vallahi diyor onlar zekatla namazın arasını ayırırlarsa eğer peygambere verdikleri bir oğlakı dahi bana vermezlerse ben onlarla savaşacağım diyor. Çünkü zekat malın hakıdır Tamam? He. Şimdi bak burada ne diyorlar? Diyorlar ki Hz. Ebubekir Hz. Ömer'e bir hadis okumadı. Doğru mu? Dedi ki onlar zekatla namazın arasını ayırırlarsa Zekatla namazın bir arada geçmiş olduğu yer neresidir? Kur'an'dır. Demek ki diyorlar Hz. Ebubekir Hz. Ömer'in rivayet ettiği bir hadisi Kur'an-ı Kerim'e arz etti. Baktı ki Kur'an-ı Kerim'de namaz zekat ayrılmazlığı vardır. Namaz zekat bütünlüğü vardır. Hz. Ömer'in söylediği rivayeti reddetti ve onun hilafına amel etti. Kur'an-ı Kerim'deki hükümle amel etti diyorlar. Anlaşıldı değil mi şüphenin şeyi anlaşıldı. Ee, şimdi peki buna ilk bakıldığı anda gerçekten söylediklerinde bir doğruluk payı vardır gibi görünüyor mu? Var mı bununla ilgili bir açıklaması olan bir şey söylemek isteyen? Mesela söylüyor mesela bu Tamam bak onlar da bunu anlatıyorlar zaten diyorlar ki. Hz. Ömer'e, Hazreti, sonra Hz. Hazreti Ömer ne yaptı diyorlar? Hazreti Ebubekir'in fiiline geldi diyorlar, tamam Demek ki diyorlar bütün sahabenin yanında asıl olan neydi? Bir rivayetin önce Kur'ân-ı arz edilmesiydi, söyleyene bakmadan. Yani Hz. Ömer zaten sikkadır, öyle mi? Güvenilirdir, senet muhtasıldır, Peygamber'i bizzat görmüştür. Tamam, diyorlar ne yaptı? Hz. Ha, Ömer unutmuştu o anda usulü. Hazreti Ebubekir ona usulü hatırlatmış ve öğretmiş oldu, o da usule döndü. Anlaşıldı. Şimdi oldu. Başka bir şey söylemek isteyen var mı? Hani etkin düşünmeyle yapalım siz de işin içinde olun. Şimdi bakın. Burada Hazreti Ebubekir bu meseleyi kesinlikle ve kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e arz etmemiştir. Tamam mı? Niye? Hazreti Ebubekir burada bak birincisi tane tane gelelim. Bir. Hazreti Ubeydiyye ne yapmıştır? Namazı, zekatı ne azetmiştir? Namaza dim onlar bak namazla zekatın arasına ayırırlarsa, tamam mı? Zekatı namaza kıyas etmiştir. İki Namaz kılmayanın namazı terk edenin kafir olacağı, onunla savaşılacağı, buralara dikkat edelim, savaşılacağı Kur'an'da yoktur ki. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Var mı Kur'an'da böyle bir şey? Tamam Allah namaz kılın zekat verin diyor da, Allah Azze ve Celle namaz kılmayan, zekat vermeyen kafirdir, namaz kılmayan, zekat vermeyen öldürülür, namaz kılmayan, zekat vermeyen savaşılır. Var mı böyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de? Yok. O zaman nasıl Hz. Ebubekir neye, Kur'an'daki hangi ayeti arz etmiş Hz. Ömer'in bu fiilini? Öyle mi? Ama namaz kılmayanın kafir olacağı, kafir, her kafir olanın da mürted olacağı, her mürted olanın da öldürüleceği nerede vardır? Sünnette vardır. Tamam? Sünnette vardır. Eğer ortada bir arz varsa, bu arz sünnete yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e değil, anlaşıldı mı? Kur'an-ı Kerim diyor بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ وَالْشِرْكِ اَصَّلَاءَ فَمَتَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Kişiyle küfürle şirk arasındaki çizgi nedir? Namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur diyor. Sünnettir diyor مَنْ بَدَّلَد۪ينَهُ فَقْلُوبٍ Yani küfre girmek suretiyle dinini değiştireni öldürün diyor. Anlaşıldı. Sünnet diyor Peygamber falanı öldürelim mi, namaz kılmıyor mu diyor Peygamberimiz. Namaz kılanın öldürülmemesi, namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğini sünnet-i kerim ifade ediyor. Hem sarahaten hem de ima yoluyla, işaret yoluyla sünnet işaret ediyor. Öyleyse Hz. Ebubekir burada bir arz yapmışsa bu arz neye yapılmıştır? Sünnete yapılmıştır, Kur'an'a yapılmamıştır. Çünkü Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Namaz kılın, zekat verin falan. Hatta biz Hazreti Ebubekir'in fiilini Kur'an'a arzedersek Kur'an'ın kelime uymuyor zaten. La ikraha fiilin diyor Allah Azze ve Celle. Öyle mi? Dinde zorlama yoktu. Adam verir vermez Sana ne yani? Zaten Sünnet inkarcıları mesela bak dikkat edin işte usul olmayınca usulsüzlük her zaman usulsüzlüktür. Yani seni bir yere ulaştırmaz. Diyorlar ki mesela örnek sen hadis söylüyorsun. Membed dediğine ufakturum. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Böyle bir hadis olamaz diyor adam. Niye? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır diyor. Niye? La اكرا فى diyor. Allah Azzef'e dinde ikra yoktur diyor. Öyle mi? وَقُلِ Rabbi مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ De ki hak Rabbinizdendir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Öyle mi? Öyle. O zaman ki hak Rabbinizdendir, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. O zaman dinde zorlama yoktur. Hazreti Ebubekir ne hakla? İnsanlar zekat vermedi diye insanlarla savaşmış, insanları öldürmüş, perişan etmiş bütün milleti sizin mantığınıza göre. Öyle mi? Demek ki burada ne yoktur? Burada bir arz yoktur. Varsa da bir arz Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Burada bu sonuç ancak ne ile çıkabilir? Ancak Hz. Ebubekir'in, Hazreti Hz. Ömer'in söylediğini sünnete arz ettiği zaman çıkabilir. Öyle değil mi? Zaten Peygamberimiz ne diyor? Ben insanlarla La ilahe illallah deyip namazı verip zekatı namazı kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundu. Yani Değil mi? Aslında hadisin tamamı budur. Hazreti Ömer sadece hadisin bir kısmını ezberlemiştir veya bir kısmını aklında tutmuştur. Hazreti Ebubekir ise hadisin bir bütünüyle, hadisin tamamı ile ne yapmıştır? Hadisin tamamı ile amel etmiştir. Tamam? Bu da nedir? Sünnetin sünneti arzıdır. Söylenen sözün peygamberin uygulanmasına arzıdır. Burası birincisi zekatı namaza kıyas etmiştir. Hazreti Ebubekir. İkincisi, namazı terk edenin kafir olup onunla savaşılacağı ne de zekatın ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yoktur. Üçüncüsü, böyle bunu biz arz edersek, böyle bir arzı gerçekleştirirsek bu arz Kur'an-ı Kerim'e muhaliftir. Yani uymuyor bu uygulama e, Kur'an-ı Kerim'e. Anlaşıldı. Dört, peki gerçekten Hazreti Ebubekir böyle bir insan mıydı? Yani böyle bir usule sahip miydi? Hayır. Mesela aynı bunu rivayet eden kaynağın aynısı. Öyle mi? Hazreti Ebubekir'in nenenin mirasına nasıl davrandığını da bize naklediyor. Kadının bir tanesi geliyor diyor ki ben neneyim, çocuğum öldü, <gülüyor> bana mirastan pay verin. Hazreti Ebubekir diyor ki ben Allah'ın kitabında neneye Allah'ın bir şey verdiğini bilmiyorum. Sahabeye soruyor, diyor sizin içinizden bu konuda Resulullah'tan bir şey duyan var mı? Sahabe diyor ki bir tanesi kalkıyor evet diyor. Muğira bir Şuhbe diyor ki evet. Peygamber diyor neneye altıda bir verdi. Var mı diyor senin bunu duyduğuna başka şahitlik eden? Tesebbüt yapıyor değil mi? Tesebbüt ediyor. Var mı diyor başka bunu duyan? Muhammed bir i Mesleem'e evet diyor ben de şahit olduğum ki peygamber neneye altıda bir verdi. Peki altıda bir var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok Hz. Ebubekir bu uygulamayı kabul ediyor. Öyle mi? Yok Kur'an-ı Kerim'e altıda bir diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle mirasla ilgili hukukları zikretmiş ama nenenin payını zikretmemiş. Bu hadisi kelim alın Nisa suresindeki miras ayetlerine arz edin. Mir Nisa suresindeki miras ayetlerine uymuyor. Öyle mi? Buna rağmen Hazreti Ebubekir bunu kabul edip ve bunu bir uygulama haline getiriyor. Yani ondan sonra bak hala bütün İslam tarihinde, bütün İslam ümmetinde nerenin payı 1 birdir. Ve bu sünnetle sabit olmuştur. Anlaşıldı? Demek ki Hazreti Ebubekir'in böyle fasit bir usulü yokmuş. Olamazdı zaten. Anlaşılıyor değil mi? Ondan sonra bu defa Hazreti Ömer'e geçmişler. Demişler Hazreti Ömer de Hazreti Ömer de ee, eline geçen rivayetleri Kur'an-ı Kerim'e arz ederdi. Kur'an-ı Kerim'e muvafıksa kabul ederdi. Kur'an-ı Kerim'e muvafık değilse reddederdi. Tamam? Tabii birinci iddia ile ikinci iddia başından çelişti zaten. Bak de Hazreti Ebu e, e, Ömer Kur'an'ı arz etmiyordu. Hazreti Ebubekir arz ediyordu. 2.de ise bu usulün asıl zaten şeyi sahibi Hazreti Ömer'di. Çünkü Hazreti Ömer kendisine gelen rivayetleri şey Kur'an'ı Kerim'e arz ederdi. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi bu kadar? Tamam. O zaman şeyde duralım, durmuş olalım. Hazreti Ömer meselesinde durmuş olalım inşallah. Buraya kadar sorusu olan var mı? Buraya kadar sorusu olan? Anlattığımız yere kadar. Bu Hz. Ebu Bekir'de mesela zekatla namazın mesela hiçbir zaman ayrılmadığı yer sadece Kur'an-ı Kerim'de mesela sünnette de sürekli karşılaşıyoruz aslında. Tamam doğrudur. Yani hani İslam beş şey üzerine bina edilmiş namazdır, zekattır. Öyle değil mi? Sünnete de var. İşte şimdi buna, buna bu şekil söylememizin sebebi ne? Kur sünneti Kur'an'a arz etmek zorundayız diyen adamların bu şekil bir istidlal yaptıklarından dolayı. Yani burada sözde Hazreti Ebu Kur'an'a bakmış namazla zekatın ayrılmazlığını görmüş. Ondan dolayı Hazde Ebubekir'in bu uygulamasını reddetmiş falan filan. Tamam? Başka sorusu olan var mı? Konuyla alakalı sorusu olan? Yok. Tamam. Vakhiru da'van. Elhamdülillah